Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz tekbirin fazileti. Tekbir yani allah Ekber demek. İslam'da ilk emirden biri de tekbir getirmektir. Hadis Aleyhisselam peygamberimize ikinci defa gelişinde... Ali sahabe ileri evinde yatıyordu. Örtüye bürünmüştü. Şu ayetleri okudu kendisine. İsmi Ya eyühel med'esir. Ey örtüye bürünüp yatan. Kum fe'enzir. Kalk, göreme kalk. Fe'enzir hemen insanları inzara başla. İnzar korkuyla karışık uyarıma anlamına geliyor. Mesela bir kişi çocuğunu bir yere gönderirken tembih eder, aman yavrum bak, işte sağ soluna bak, araba çarpmasın. Yani tehlike var anlamına geliyor. Veram bir. İşte üçüncü atekereme de bu buyuruldu. Ey Yatan örtüye bürünerek, kum, sen yatmak için yaratılmadın, kalk. Yani göreve kalk. Fe hemen insanları inzara başla, uyarmaya başla, ve rabbeke fekke bir, Rabbine de tekbüle an. Peygamber Aleyhisselam adetleri bu emre gelince, Hemen tabi yat yerden kalktı, ayağa kalktı. O anda mane ne oldu, onu bilemiyor tabi. O anda peygamberimize bütün ayının açıldı, ona sular verildi. Peygamber o anda tekralı peygamberimiz, Allahu Ekber dedi. Yani Allah'ın büyük olan peygamber gördü. Tek bir Arapçada mastar denir bu mastar. Kebbere fiilinin mastarıdır. Bunun fiili kebbere yükebbere tekbira gelir. Bu kebbere fiil de Arapçada tevfil babı deniyor buna. tefil babı. Bu babın binası da çocuk içindir. Yani Allah-u Teala Mevlamızı çok çok büyüklüğü anlamına geliyor. Tebbi getirmek. Tebbi'nin tabi daha anlamı, giriş anlamı var. İnşallah buna gireceğim inşallah. Yine bir ayet-i kereme, Câsiye Sûr'i ayet 37'de. Buyurun Mevlam'ın bize burada. Velehül Kibriya'u, Velehül Kibriya'u büyük ancak Allah mahsustur, ona aittir, ona özdür. büyükdür. Allah'tan başkalarına en büyük kelimesi kullanılmaz mutemmler. Bazı derler ya, işte da şurada, burada, işte en büyük, en büyük diye hayır, en büyük Allah cizalıyor Buradaki ekber, ekber. Arapça kebir büyük demektir. Ekber, buna ismi tavzil deniyor. En büyük anlamına, o anlama geliyor burada. Burada Mevlam buyuruyor bizlere, ayet-i kerimede, Ve lehül büyüklük ancak Allah'a mahsustur. E gerçekten düşündüğümüz zaman da doğrusu bu. Yani kim kendini büyük görebilir ki? İnsanın başlangıcı ne? İnsanın sonu ne? İnsan başlangıcı bir su. Sonu mezara süren bir leş. Yani öyle insanın eğer mezarı açılırsa da bakılsa birkaç ay sonra insandan bürk korka korku tiskinir de. Çürümüş etler, etler dökülmüş, iskelimeden çıkmış. İnsanın başlangıcı belli ve sonucu belli. Sıra insanın büyütü taslaması. Bu da tabi aklını kabul edilmediği bir olay. Neden? İnsanın o anda gücü varsa o gücü veren kim? İnsanlar yaratan kim? Ve lehül kibriyahu. ancak anca Allah'ın mahsusudur. Fis semavati vel ardı. Göklerlerde, yerde de. Ne kadar büyük melekler de varsa, öyle melekler var ki, galaksiyete sığmaz. Yani galaksiye sığmaz. O kadar muazzam büyük melekler var. Ama, bu da yaratılmış bir varlık ama bunun için göklerde, yerde ne varsa ancak büyük olan Mevlamız'dır. Ve hüvveli azizül hakim Allah tanım melamız el aziz azidir. Üzzet aciz bırakılamayan her şeye gücü yeten anlamına geliyor. Aziz hiçbir açıdan aciz, güçsüz bırakılamaz. Bir insan bir iş yapmak ister. İşte hava koçları uymadı, şu olmadı, bu olmadı, olmadı, ama Nedir bunlar? İnsan aciz yani. Engeli aşamıyor kişi. Aşamıyor. Yani. Ne bazen işte ölen kişi hakkında, yani ünlüler dünya açısından işte ço asla yeni düştüyorlar mesela kansere görünmese işte kans yeni düştü yani kanser yenildi yeni düştü onu aşamadı nedir bu insan aciz varlık mıdır nedir kanser göze görünmeyen bir takım hayvanlar mikroplar yanıdır. yani küçücük yani zerre değilmez bunlar arkadaşlar göze kadar Küçücük, küçücük mikroplar, hayvancıklar, kurtçuklar toplosuna bir avuç olmaz. Ama insanlar yenemiyor. İnsanlar yenemiyor. Onlara. İnsanlar başlayamıyor onlara. Bilim teknoloji, insan başlayamıyor onlara. İşte El-Aziz Rabbimiz'in ismidir bu. Esma-ı bu. Hiçbir şey allah Teala'yı Aciz bırakamaz. El-Hakim allah Teala Mevlamız her şeyi hikmetle yapar. Tekbir Allah-u Teala büyük demek. Bu tekbir de Mevlamızın birkaç sıfatı olabiliyor. Burada ben üç gün önce inşallah burada. Bir Rabbimizin zatını tekbir. Rabbimizin zatını, varlığını, hücubunu tekbir. Allah-u nedir? Burada tefsir aldım bunları. Vahidun, samedun, la şeykelle, levül allah Teala bir, vahdaniyet. Allah bir diyor. Samedaniyet okuyor İhlas'ta Allah-u Sâme de, dalıyla. Allah-u Sâme samadaniyet. Her şey ona muhtaç o bir şey muhtaç değil. Eğer Mevla izin vermezse nefes alamıyor. Tamam. Solunum yolu var. Havada oksijen var. Her şeyler var. Ne gerekiyor? Allah'tan izin gerekiyor. izin. O izin vermezse İnsan havaya soluyam. Sol havaya bakayım, havaya bakıyam. Sen soluyam. İşte nedir samedaniyet? Allah, Mevlam'ın samedaniyettir. Her şey allah Teala muhtaç. O bir şey muhtaç değildir. Yani insan varlık olması ne olur? Hiçbir şey olmaz ki. Ne olur? Yoktu ancak da mesela. La şirikele La Allah-u Teala Mevlamız'ın şeriki yok. Ortağı yok. Mesela. Haşa mülkü ölen kimse paylaşmıyor mülküne. Mevlanca. Mülk onun bak. Levi mülk. Mülk onun. Hükümlandık onun. Egemenlik onun. Her iş onun Mevlamızındır. Onun ortağı, şeriki, dengi yok Mevlamızın. Mevlamız'ın. Bu nedir? Allah-u Teala Mevlamız'ı zatında tek bir, büyükleme, birleme. İkincisi Mevlamız'ın sıfatında tek bir sıfatlarında. allah Teala Mevlamız azizdir, kadirdir, celildir ve noksan sıfattan da münezzehtir Mevlamız. Noksan sıfattan münezzeh. Sıfat özellikler. Mesela kudret, güç. İnsanda bir gücü var. Aslında da pençesi var. Meleklerinin bir gücü var. Hepsi ama sınırlı. Kişinin aşamı yoktu. İnsan mesela yürüyor. Daha hızlı yürüyor. Biraz koş, koş, daha koş. Artık koşamamı yoktu. Neden? Sınırlı yoktu. İnsanın gücü var, kudreti var. Suatı var, enerjisi var. Bir şeyi kaldırıyor. Ama bir kaldırma gücü var. Sınırlı odama. Şey. Biraz daha ağır oldu mu? Mesela 305 kilo tonu oldu mu? İnsanın kımıldan yerinden veren. Ama Rabbimizin kudeti, azameti, her şeyi melamızın sınırsız. Yani ala kulli şeyin kadir. Bu bak. Her şey da bunu ben de. Ve hüvve Allah şeyin kadir. Allah her şey olan kadir. Onun gücü yeter. Şu dünya gezegeni boşlukta dönüyor, geziyor. Bunu yaratan kim? Dünyayı böyle döndüren, ona bu çekim kuvvetini veren kim? Yılıza yaratan, güneş yaratan, galaksileri yaratan, alem yaratan, bu düzeni dengeye kuran kim? Derler yani Allah kudret açısından dünyaya döndürmekte, bir mikrobi döndürmekte işte Allah katında bakarlar. İşte. Allah Teala Mevlamız'ı sıfatında tekbir diyor. Sıfat-ı tekbir, Mevlamız'dan böyle. Yani Allah Teala Mevlamız azizdir, kadirdir, celildir, hakimdir Mevlamız. Alim her şey Mevlamız bilir allah Teala her türlü noksanlıktan münezzehdi noksanlıktan böyle. Yani şunu yapamaz. Bunu bilemez. Bunu göremez. Denedik. Üçüncüsü allah Teala'yı efalinde tek bir efal. Efal fiilin çoğulu fiile iş yemektir. Ve tefsir şöyle diyor buna lâ ise himmet ki şeyün iradeti ve hikmeti ve kollâi kaderi. Şu alemde hiçbir şey meydana gelmez ki Allah Teala ona dilemiş olmazsa. Yani alemde yerde, gökte, arşta, ferişte, dünya ahirette en küçük zerreden en büyük varlıklara kadar her şeyin hareketi, sükunu Allah Teala'mızın hikmetiyle dilemesiyle onun takdiriyle oluyor. Yani alemde bir yaprak kumulamaz Allah izin vermezse mademler. Yel esmez, hava kiburnamaz Allah izin vermezse bazen yazın oluyor, aşırı sıcak oluyor ama yaprak kımılım yaprak kımılan İnsan buralı insanlar. Hava kirli de oluyor bu arada. Bakın evet, havanın hareketi gerekiyor. Buna rüzgar diyoruz. Ama ne gerekiyor bu? Allah'ın dilemesine bağlı Allah ta dilerse Mevlam o hava harekete geçiyor, o hava aşağı geliyor, fırtınan kasırga dönüşüyor. Demek ki şu alemlerde her bir zerre Allah'ın elmin denetiminde ancak Allah'ın dilediği olur bu alemde. İçimizde dışımız alemde. Şimdi gelelim Şah-ı Had-ı Şerif'te tek birim bir de sevabı tabi. Allah-u Teala bizlere sevabı da veriyor. Yani, harçlar, mecburlar haçla değil ki böylece. Yani bizler Allah'a kulu yapmaya mecburuz. Zorunluyuz. Yok başka çeçeği Ama Allah bize sığabı der. şey okuyorum inşallah. Hadeşi şey tırmızı de Et tesbihu tesbih. Tesbih bu da Sebbâ-yüsebûfü'den gelir. Allah-u Teala Mevlamızı tenzih etme. Sübhanallah anlamında yani. Nedir? Nısf-ül mizan, mizanın yarısını bu dolduruyor. Bakın, sevâbı hakkınız. Bir tesbih. Nedir? Sübhanallah. Yalnız buradaki sin, sad değil olursa sub olur. Sub olur. Sub'u sabah kökenden geliyor. Anlam değişiyor. Sin ince burada. Sübü. Bir de Arapçada P yoktur. B harfi. Allah Demek mahşedeki mizne yarısını dolduruyor. Yani bu tabi kinay olarak burada. Sıbı çok büyük yani. Yalnız anlamında bilmek gerekiyor. Kalbimden taş gerekiyor. Burada bir de tefekkür de gerekiyor. Velhamdülillah Elhamdülillah kelimesi nedir? Temle'uhu o mücdanın geri kalan kısmını dolduruyor. Sübhanallah Elhamdülillah. Subhanallah, Elhamdülillah. Yani dilde hafif, kolay, hemen söne veriyor. Ama o kadar kolay değil bunu aslında Serinü Gürşer Selamü Aleyküm. Birin Subhan kelimesinin tefsirinde, yani tefsiri kebirde 50 sayfa belki yazıyor mu diyorlar. Arapça. Onun anlamında açıklamaz şeylerin. O kadar incelikleri var. Allah Allah. Tabi konu konuya girmemlemişim. Konumuz tekbir olduğu için. Ve tekbiru şuna ne sıra geliyor? Tekbire. Tekbir, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yemlevü doldurur, mâbeynes semâyi vel erûldihem. Bir tek tekbir, Allah Ekber sözü nedir? Yer-i gök arasına, bu hesabı, dolduruyor. Yani yerle gök arasını. Ne kadar yerle gö gök arasını bilemiyor muhtemelen. Kim bilir kaç milyon ışık kızı Bu kadar muazzam bir alanı muazzam bir alanı ne dolduruyor? İki kelime. Allahu Ekber. Ama bunu gerçek olarak tabi söyleyebilsek muhtemelen. Çünkü yalnız dilin sevim yeterisi de bunlarda. allah Ekber. Bu hadis-i şerifin şarihi. araçada bunu şerri açıklayan muhaddis. Bakın şunu açıklıyor hadis-i şerifi şimdi. Yani bir tek bir, allah Ekber iki kelime gergin kurasından dolduruyor. Acaba Peygamber buna neyi amaçlıyor? Nedir peygamberin, nedir kastı bundan? Adışları bir şey açmıyor bunun şerri. İza kal abdi allahu ekber. Bir kul, bir insan, allah Ekber dediği zaman. Ala yakinin. Ama yakin ile. Ya nedir yakinen? Ben inanarak, bilerek, Allah'ın bilerek, ondan gafil olmayarak. Yakın bu. İmanı yakın ele, sözü sözünü kalbi anaylayarak, evet en büyük Allah'tır bir e zamanlar. La yüreddü kallâhı kennehü lem yere beyinde sema belerdi İlla hu. O kimse o anda, devlet arasında biliyor ki ancak Allah'ın hükme geçiyor o anda. Lâ <gülüyor> yuraddü Allah Teala'nın ezeli ne kaderi, kaza hükmü varsa ancak o meydana geliyor, o yerine diyor. Allahu ekber. Yerde görse, ne oluyorsa Allah Teala'nın takdiri, iradesi azametli oluyor herhalde. Kennehu o kişi o anda kaf, teşbih, benzetme anlamına geliyor. O kimse güya o anda lem yara pehberdi illa Ancak Allah göre bilmiyor. Hiç bilmiyor başka böyle. Allah-u Ekber. Yani yeryük arasında, alemde, şu mevcudatta kundir en büyük Allah. Diyor. Ancak onun emni geçer, onun hükmü geçer, ne oluyorsa Allah'ın takdiri oluyor. Kulağında sanki başlarda göremiyor onda. İşte diyor, buna ne diyor? Ala yakının işte. İman yakın ile kişi bunu bir defa söyleyebilse bu şekilde bakınız bu kadar muazzam bir sevap alıyor. Şimdi gelir inşallah bir Müslümanın gündek Tekbir açısından aldığı sehpıra gelelim. Namazdan başladım inşallah. Yani Müslümanların günlük yaşamı aslında tekbülle geçiyor, her zaman geçiyor böyle. Ama ne var ki, yani ne yazık ki diyeyim ya da yani gafirden pek bundan biz yaralanmıyoruz. Yani ama bundan gafirden dolayı. Da. Önce namazda 13 tekbir var namazda. Günlük namazda. Namazda 13 tekbir var. 13. Ne tekbir bunlar? İftitah tekbiri, iftitah. Yani savabın sünneti girişte. Farzı, ölüm sünneti. Işte farzı içinde bunlar verecek. Demek ki bir müslüman ne yapayım? Bir müslüman günde 13 tane tekbir alıyor. iftitah tekbiri. Ne diye iftitah? Açış. Yani fütuhat tekbiri. Bunun bir ismi daha var. Tahrime tekbiri. İki isim var. İftitah, açış. Tahrime haram kılan. Neden bu isim buna verilmiş? Önce tahrimeye bakalım. Haram kılan tekbir. Bir insan Allah'e Ekber namazı giymeden önce ona bahşiş şey, alır bazı şeyler, konuşabilirdi, sağ sol bakabilirdi, iyi bir şey bilirdi. Ama Allah'e bedi anda aykınla haram kanı gecesiydi. Konuşamayın mısın Yani biri icabında kafeye geliyor, şu oluyor, bu oluyor, önemli bir şey oluyor ama namazda ya konuşamadı, bir şey içemiyor bende. Haram kan tekdir. İkinci anlamı. İftitah. Te açış tekbiri. Neye açıyor? Kul Allah haber dediği zaman inşallah gerçek anlamını diyebilsek muhtemelen. Bir Eylül'le bir camiye gitmiş, geçen herkese oramış cemaata. Hoca Ebedem'in tanıyormuş bir kişiyi de. Onu bir hava geçiriyor zorla. Miraba geçiyor onu. Tabi Evlulla, bilmiyorum Evlulla Allah dostu, kafalı olmaz onlar. Ona kafalı olmaz. ki böylece. geçiyor, tebir olurken önce tebirin ne yapacağını biliyor farkında. Birinciye tabi var ya. Allah Ekber, en büyük Allah ın. O an düşüp bayılıyor tabi öyle böyle. Düşüp bayılıyorlar Demek ki tekbir ne yapıyor? İftitah. Tek bak. Açış niye açıyor? Kula, insana manevi kapları açıyor. Namaz mümin miracı. Yani kul buradan miraca başlıyor. Ama biz yerimizde sayıyoruz başka tabi. Suç bize muhtemelen. Aslında namaz mirastır. Bu tekbir, açış tekbir O açıyor kişiye. Açıyor, yine başlıyor oradan. 13 tane tekbir günde namazda almak, yani her namazın başında, savanın sünnetinde, farzında işte, yatsının sünnetinde böyle almak, 13 farzdır bunlar. Yani bu 13 tekbirin sevabı, diğer tekbirden çok ama çok kıyaslamaz derecede fazla sevabındır. Ne kadar sevabı var? Bakalım Hadis-i Şerif'e, Hadis-i Şerif Deylemi'de. Et ula. Ula, tekbir etül ula tekbet ula bunun tekbir ta tekbirüdürüdük ya recülü meal imamı bir insan bu ta tekbirine cemaat amas da imamla beraber alırsa bakın nedir ne bu her ne her şeyin üstün üstünü var en bu bakın biri kimse İftah tekbirine, ...cemaat namazı kılıp da... ...imamla beraber... ...alırsa... ...ne yazık ki... ...cemaatımızın bazıları... ...bu tekbirin bu özelliğine... ...kaçıyorlar mı böylece. Kaçıyorlar böylece. Yani camiye giren kişi... ...yani arkada duruyor genelde... ...arkada orada orada burada duruyor... ...öyle yapıyoruz tabi. Alışmış o şekilde deniyor, e, Yavaş yavaş gene kalkıyor kişi. Artık böyle biraz da gevşek, mevşek böyle e, sabah gelinceye kadar imam tekrar bitiriyor bakınız. Yani imam Allah elberdi zaman eğer bir insan safta hazırsa, hazırsa bu kişi bu safa erişmişte haberleşir. Ama imam tebattan sonra olmasa yavaş ve gelmiş bu kaçırıyor. Hayrın lehu. O kimse bu daha hayırlıdır. Kime? Demek ki bir kimse iftah tekbireni imamla beraber alırsa, o kimse için daha hayırlı. Neden daha hayırlı? Min elfi bedenetin yediha. Bir kimse bin tane birdir bildiğin muhtemelen. Bir insan bin tane deveyi kuvense nafi olarak etse, öbürü de öbürü de imam haber tekbir yetişti. Onun ise bundan daha fazla oluyor. Bu tabi camide dışı olabilir. Yani bir insan namaz cemaatine kılarken ilk kişi bile olsun, eğer bunlar tek bir alırlarsa, alırlarsa, imam ince alır tabi, yani sahte bulunursa, bu olmaz alır. Demek ki Namaz kılanların her ana bu özelliği çok fazla özelliği var arkadaşlar. 13 tekbir var. Bunun dışında namazda tekbir var namazda daha. Diğerlerinden ismi intikal tekbiri, intikal tekbire. İntikal bir yerden bir yana nakletme, değişme. Yani rüküden secdeye geçme, secde ayağa kalkma gibi intikal tekbiri deniyor bunlara. Ne kadar tekbir var namazda? Günlük namazı bakımından derler. Bir rekatta beş tekbir var. Bir rekatta. Ya yani namazın her rekatında beş tekbir var. İftat tekbiri arş. Her rekatta beş tekbir var. Sayalım. İlkini saymıyoruz tekrarda. Ayaktayız. Allah Ekber rükke diyoruz bir. Güden kalktık. Namazımız tekbir getirilmiyor. Rüküden secdeye giderken tekbir amar allah Ekber. Sece'ye gittik. 2 Secen kalkıyor. allah kalkıyoruz. Üç. Yine Sece'ye yaptık. Dört. Hayat kalkıyor oturuyor veyahut da allah Ekber beş Her rekatta her rekatta beş tekbir var. Burada sünnet bunlardı. Afiyet olsun. Sünnet bunaldı. Kaç ediyor şimdi? Günde? Günde 40 rekat namaz var muhteşemine bakınız. Namaz kılanan Müslüman ne Günde tam 40 rekat namaz kılıyor. 40 rekat namaz arzı yapıldı mı galiba? Her gün 40 rekat namaz kılıyor. Bunu 5 şapır ne yapıyor? 200 ediyor. Ama bitir namazında bir tek bir daha alınıyor kulutta ediyor 201 bin muhteşemler. Oruş yıl İsa tekbiri ne yaptı? 214 tekbir mı? Yani bir tekbirin sevabı yerlere güttürün dolduruyor. Sığmıyor böyle. Kon ne diyor? Allah ekber. En büyük Allah. Azametiyle, kudretiyle, o ortak şirki yok. Mülk onun böyle. Güçte şim bu şekilde. E bir tekbirin sevabı Yerlerini göklerine dolduruyor. Onuşu Fars tekbir olmak üzere. 201'i de sünnet olmak üzere. Demek namazla Müslüman ne yapıyor? Günde 214 tekbir getiriyor. Vah zavallı o namaz kılmayanlara mutluyorlar. Bu süre tekbir ama ya. Namazında fatesi var, kıratı var, rüko var, tesbiyatı var, var var var var. bakın. Yalnız tek bir açıdan baktığımız zamanı bakınız, demek ki namazlar Müslümanın yerinden muazzam bir açık farkı var. Açık Bu kadar kalmıyor Daha var başında. Namaz ile ilgili tek bir namazı mütakip takip okuyoruz? Otur defa Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Otur defa Elhamdülü, Elhamdülillah. 30 üç defa da Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tabi tesbih şimdi. Demek ki beş dakika namazın, her namazın sonunda 30 üç defa da burada tekbir getiriliyor. Bunu beş şart ne yapar? Biz yapar. Toplam ne oluyor? 379 bak. 379 tekbiri namaz kadar her Müslüman günde getiriyor muhtemelen. Getiriyor. Peki bir tekbirin sevabı yerdeki yere sığmıyor da. Bu kadar tekbir bak. 379 tekbiri getiriyor. Uçması lazım. Uçamıyoruz ama niye? İşte müsterihane yani, demek ki bize no da var müsterihaneler. Yani tekbeleri demek ki geri gibi getiremiyoruz. Yani, Allah evler, ama Allah Allah Allah Allah Allah evler Allah evler. Hele tesbih çektiğim Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah evler. oluyor mu? Olmuyor müsterihaneler. Olmaz müsterihaneler. Yani gerçekten yaptığımız İbadet Allah kulluk. Öyle Allah gerçeği alıyor. Öyle Allah ki Mevlamız yer gibi onun. Mülk onun. Yaradan Mevlam. Kim ona döneceğiz? Ona göre yapmamız gerekiyor. İslam'da bir insan bir şeyi sevindiği zamanlar ya da bir hatip konuşuyor zamanlar, konuş bir söylever zamanlar. İslamda alkış yok mu İslamda tekbir vardı, tek bir. Alkış, ızır çalma, bu müşü alatidir. İslam'dan önce öyle yapardı müşrikler, kavuşırken böyle büyürüy. İlla mükâem ve tas diye. Mükâ, ısı çalma. Taşiyeye alkış almak böylece. Şey. Bu alkışlamak, ısı çalmak, bu müşkü alizdirimdir. İslam yoktur. Nedir de İslam'da tek birle böylece. Şey. Peygamberimize terine bir ara ya mükerremde vahi gelmedi, arzı kesildi Peygamberimize. Yani Peygamberimize soru soruldu. Peygamberimiz de yarın cevabını veririm dedi. İnşallah mı Peygamber? Demek inşallah peygamber de olsa Allah'tan kabul etmedi. Cidda verildi peygamber. Vay kesildi bir ara. Sonra ve dua söz peygamber gelince ve gelince peygamber onun sonunda tebrik eder, sevinçinden Allah'a ekler. Onun için hatim indirirken bu suna devam ediyorler. Ve Vedduanın sonuna kadar, sona kadar o tebrik getirirler allah Ekber diye Bu da nedir? Demek ki bir insan aydınlığa çıkınca, kişi böyle daraltan ve genişlere çıkınca, rahata çıkınca ya da kişi böyle güzel bir haber alınca, ne gerekiyor burada? Tek bir. allah Ekber. Allah-u gerekiyor. Yine tavaf. Her tavafada yine tekbirle başlığını her taba muhtememdir. Hac tavafı olsun, ömme tavafı olsun, nafe tavafı olsun, her tavafada yine tekbirle başlığını bir de ilk defa kabe yi görünce yine orada tekbir getirir gerekiyor. İlk kabe görünce. Bir insan ihram giydi, yolda Kabe'ye kemi keremeye geldi. Kapıdan, hangi kapıdan girerse girsin. İlk Kabe gördüğünde durur. Kişi anda telbiyeyi keser. Allah-u Ekber. allah Ekber. Ve duma edem şu Bir de her tavafa girişte. Her tavafa girişte. Tavaf ne tavaf olsun olsun. Kişi ne yapar burada? Hacı Esmer'in karşıdan geçer. Karşıdan. İstilam dönemine karşıdan. Elini kaldırır. Ne yapar? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elini kaldırır, elini sürer. Niyetini yapan, eder. Tamam, tamam. Hatta her şavutunda, her dönüşünde, Hacri Eser'e gelince kişi ne yapar burada? Hacri e döner, yüzünü, elini kaldırır. Yine aynı şey burada söyler. Bismillahirrahmanirrahim. Demek ki namazın dışına da tabafta da her tabafta her şaf, şaf bir dönüşe şaf denir. Böyle. Her şafına yine burada. Orada tebliğ getiriyor. Bir insan Safa'ya çıktığı zamanlarda Safa Merve'ye de önce Kâbe'de döner. tebliğ kişi tekbir getiriyor. Bunun dışında kurban keserken de Kurban keserken de tebi getirmek bilim araştırmalarından kaldığı bizlere bu böyle. Adı İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz oğlu İsmail'i aldığı için eliyle kurban çıkıyor, eliyle ama. Yani gerçekten yani düşme bir ürpertici bir, bir şey muhtemelen. Yani bir insanın öz kendi evladına yavrusu yatırıp da bıçakla boğazının kesmesi. Tabii bilmek böyle. Yani düşünmek bile bunu yürütemiş yapabilecek. Şey Ama İbrahim Aleyhisselam tabii o başka peygamber tabii. İsmail Aleyhisselam yatırdı bu da boğazını çekiyor. İşte tabii bıçak kesmedi. Konu uzun biliyorsunuz. Cennette bir koş var Cennette koş vardı cennette. Hangin koş bu? Habil'in koçu Habil. Adana'sı oğlu Habil koç koymuş ortaya. Kabil de buraya demete koymuştu. Habil'in koçu orada edildi. Kaldı cennete götürüyordu. Bakın. O koç cennete kaldı. Binlerce yıl cennete kaldı. Cennete yaşlama olmadığı için bu koç da hep aynı yere kaldı. Bak, yani bir insan cennete milyon seneler kalsın hiçbir şey fark etme Aynen girdiği bir kalıyorsa cennette. Bu koşsa, o da cennete girdiği bir kalı cennette. Orada yiyip işiyor. Geziyor. Serbest tabi. Ahlaka güzel koçundu. İbrahim Aleyhisselam oğlunu kollarına bağladı muhteremler. Onu yan yatırdı şöyle. Gözüne de menir koydu, bez koydu. Yani göz bizi görmesin, birbirini görmesinler. Yani böylece, artık gözünü kapadı, çekti buşağı. Ta iş yanıyor mu baba tarı? Aynı diyor ona da var. Çekti ona var Ama bıçak kesmedi, kesemez ki. Tekrar bıçağı dardı sürdü, yine bıçak kesmiyor. Bakınız o kerpe İsmail aleyhisselam. Bu uzatmış, Allah'a teslim verecek. Baba, baba, bak kendine gel. Herhalde babalık merhameti seni engelliyor galiba. Bıçak kesmiyorsun fazla, basılmıyorsun. Tekrar bastı, yine kesmedi. Bıçak şey bir taşa vurdu, taşı kevver. Ya taş, ya bıçak niye kesmiyorsun? İbrahim, sen kesiyorsun, Allah kesme diyor. Ben kimi dinleyeyim? O anda bir tekbir sesi geldi. Tekbir sesi geldi o anda. allah Ekber allah Ekber diye böyle. Diyor, i̇niyor ama. Cebrail aleyhisselam. Benim kişi Rabbim Cebrail aleyhisselama Cebrail. Cennete git, o hâbinin koçunu al, onu İbrahim Halil'ime götür. onu Ona bedel kessin onu. Cebrail aleyhisselam cennet nerede muhtemelen? Yedi katı üzerinde. Kim veriyor kaç türlü ışık hızlı mesafede? <gülüyor> Cevab-ı onu hemen aldı cennetten. Tam birinin samaya gelmiş, koşsa beraber, oradan görüyor, Mina'da genç yavru boynu uzatmış, Canı Allah kurban ediyor, ee, babam oğluna kesin uğraşıyor. Cevab-ı Aleyhisselam melekken şaşırdı, şok oldu böyle. Allah, Allah'a Allah. böyle deyince, Yüzyıl Aleyhisselam baktı, gördü onu. O da şunu söyledi, La ilahe illallah allahu ekber. İslam'da Aleyhisselam allah Ekber ve lehamd edilir. İlk bundan söylediler. Bu işin kurban keserken de bu teybi getirilir. Bir de biliyorsunuz arefe günü. İslam'da arefe günü tektir. Kusurda arefesi vardı İslam'da. Biz halk arasında arasında Ramazan varımında bir gün arife değiliz ama Arafi de bir şey aslında böyle. O gün Ramazan günüdür. Ramazan da gün öyle böyle. Yok da böyle. Yalnız kurban varım arifesi vardır. Arafı harca giderler. İşte İslam'da arife günü sabahımızdan yani farzdan sonra başlıyor. Bu tekbir getirilmeye 23 vakit devam ediyor. Önce iki tekbir, tehlil, yine sonra iki tekbir ve hamd. Önce iki tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hanefi'de, Şafi'ye üç tekbir vardı Şafi'de. Hanefi'de iki tekbirdi bu arada. Anlamını da bilirsin de kısa anlamını verilmiş inşallah. Yine Allahu Ekber, Allahu Ekber. En büyük Allah. Ona teslimiyet. Gel gel onun. Onun hepimiz yerel alemde o geçerli. Her şey aciz. La ilahe illallah. Ondan başka ilah yok. Yok o ilah. Ulûhiyet, Yani kulluk edilecek, itaat edilecek, izinden gelecek, başkası yok. Kim olabilir? Yani daha gerçeği almak gerekiyor. Bu devlet meselesi. İmanın özü bu ama. İman özü bu benim için. Işte. Tebih meselesiyle. La ilahe illallah. Bakın. Bir insan, bir müşrik, bir kafir Allah dese, Allah yandığını söylerse, müslü olamıyor gene. Çünkü müşrikler Allah'a inanırlardı ama Allah'a da şirk koşarlardı ama. Bazı heykeputan tapınırlardı bir Demek ki bir insan Allah'tan başka kişileri putlaştırırsa, ilahlaştırırsa, onların görüştüğünü benimsese, ideoloji benimsese, her ne kadar Allah dese de bu kişi o müşrik olmalıdır. Müşrik. Eğer bir insan Allah'ı inkar ederse buna kafir deniyor bakın. Bunu kafir deniyor. De. Ne gerekiyor? Tevhid, tevhid. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. O kadar bunun anlamı geniş ki Müzdelemler, o kadar geniş ki böylece. Yani bir la'nın anlamı var. İlahe ile mi var? Böyle. La nefi deniyor. Olumsuzluk. Nefeliye. İlahe, ilahe yok. Böylece. Yani kişi bunu ne yapmaya bir Şöyle kalbine başlıyor. Bütün bir alemi devrediyor. La ilahe. Yok başka ilah yok. Ne var varlıklar insanın dışında? Hayvanlar var. Cinler var. Melekler var. Cansızlar var. Dağlar, taşlar, denizler, yıldızlar dışında bunlar var. Kişi ne yapacak burada? Şimdi hepsini bir devreyecek, dolaşacak şöyle Hangi ile olabilir? Hangisi ile olabilir bunların? Güneş ile olabilir mi? Güneş? bir atom yığını? E, Dağda ile olur mu? Dağlar? Ne al kazmaya vur? Vur makinesi, daire parampaşele? İla olur mu bu e, teryenler? Dikilen ile olabilir mi? Dikilen taş? A ah, çekici vur. Al balzumu kır. E, insan insan ağrılı işte. İnsan aynısını söylemiyor. Ne yani, diyebilirim böyle? Efendim işte, kanseri yeni düşüyor, kanser yeni düşüyor kansere. Yeni, düşüyor. yeni düştü. Nedir kanser? Topla bir avuç mikrofon. Gözle görme küçük, kurçuklar böyle şey. İnsan niye düşüyor bunlara ya? Yani. O halde? La ilahe, hayır ilahe yok böyle şey. İllallah. Buna ispat dönüyor buna. İspat böyle şey. Önce nefi, ispat. Ne Nedir nefi? Önce şifre atma, koparı atma bunları. Temizleme herhalde. Yani işte. Kalbi temizleme. Gönülde kalpten Allah'tan başına varsa şifre atma bunlara. La ilahe. Önce temizleme, ondan sonra onarım. Önce defi zarar, ondan sonra cel mefat edilir. Önce defi zarar. Önce zararı giderme. Mesela savaş oluyor, düşman bombalıyor. E bomba yere o anda en yani kişi olamaz. Ne gerekiyor? Önce düşmanın karşı durma gerekiyor. Önce zararı gidermeye gerekiyor. onu onarma gerekiyor gerekir muhtemelen. Önce buradan nefi bakınız. İki tekbir başta nefide, şahı tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber bak. En büyük Allah. Yargık onun. Mülk onun. Egemenlik onun. Onun dilediği olur. Arkadan bak tevhid geliyor. La ilahe illallah. Başka ilah yok. Allahu ekber. Allah ekber iki seve gelir burada. Ondan sonra da hamd. Velillahi'l hamd. Velillahi velillahi Allah aitti, O'na mahsus. O'nu özeldir. Elhamdül hamd. Yani ne kadar hamd, övgü, şükür varsa hepsi Allah'ın hakkıdır. Ne kadar ben de değilim, sonuç nasıl var? Ve ile hamd. Bütün hamd, övgü, medya, hepsi ancak Allah'ın hakkıdır. Yani Fransız kişi şu akıllı, süper zeka, Ne almış yapar, nerede almış zeka ne zekayı? Eğer zeka parle olsa bir şey zenginler var, beyin özür var. Parle olsa böyle. Evet işte boyu bozu güzel, kendi öyle oldu. Anır hamle yat aşamasında, anır ahminde, o yatım aşamasında kim karıştı kendisine? Yani kim o da bir seçenek yapabildi? İşte ben kız olacağım, evli olacağım, sarış esme olacağım. Böyle kim karıştı? Kimse muhtemelen Bunun için demek ki Allah büyüktür, başka yoktur, bütün övgü O'na mahsustur. Bir de bayram günlerine tebri getirmek muhteremler. Peygamber Aslan Bayramlarınızın tekbiriyle süsleyin. Zeynü e'ayâdekûm bir tekbiri. Zeynü süsleyin. Bayramlarınızın tekbiriyle. Demek ki bayramda özelliğe nedir? Çok tekbir getirmek. Tekbir getirmek. Bunun için bayram namazında fazla tekbir getirir bayram namazında. Hanefi'de biliyorsunuz bayram namazını kılma şekli bir özetelim inşallah burada. Tebrikin inşallah bayram namazı hanefi de vaciptir, yerine i müvekkettir. İki yere Yer namazlar gibi. Bunun bir özelliği nedir? Farklı özelliği bunda tek bir fazla tek bir Niyet ediliyor önce, niyet Allah azadı işte mesela koyun bayan namazı kılmaya. Uydu namazıym ama Allahu ekber, tekran iftah yapıyor her namaz oluyor efendim. Şey. El bağlanıyor. Sübhaneke okunuyor herkes. İmam da cemaat okuyor böyle. Bu normal namaz gibi. Farak buradan şıkanatlanıyor. Sübhaneke bitince imam Efendi de Fatiha'ya e başlamıyor da burada. Üç tekbir oluyor Hanefi'de. Yedi tekbiri Şafi'de. bizde üç tekbir şekatta. Tekbir oluyor efendim. El bağlayırken Allahu Ekber Kalkıyor bir aşayede var. 1. Allahu ekber. Baktı. Kalkıyor. Aşayede. Allahu ekber. E kalkıyor. 3'üncüsünde bağlanıyor. Bağlanıyor. İmam efendi ne yapıyor? Fatihe okuyor orada. Zamısır okuyor. Allahu ekber diye rükeye gidiliyor, secdeye gidiliyor. İkincide kalkınca, diken kalkınca hemen elleri bağlanıyor. İmam efendi Fatihe Zammıslı okuyor zamm-ı sonra rüküye gidilmiyor. Üç bir burada fazla alınıyor. Oyefendi kıraatını bitiriyor. rükyanın zamanı gibi normalde geliyor. Ne yapıyor Tekbir alıyor. Allah-u Ekber bir. El salınıyor. Allah-u Ekber el salınıyor. Allah-u Ekber el salınıyor. Aşkendiriyor ellerden. Dört tekbiri de Allah-u Ekber rüküye gidiyor i̇şte. Bakın Demek ki tekbirin bu önemi özelliği böyle bir de bayramların da süsü ne de zineti Tekbir. allah Ekber. Hatta namaz ederken, bayram namaz ederken de tekbir almak böyle? Tekbir alarak, gitmek namaza en sevabında o durumda işte. Tekbir girmek getirme, yine Gene namazdan sonra da hutbe, hoşuma hutbe çıkarken tebir getiriliyor. Hoca hemen ayakta tekbile başlıyor. Yine sonra tebbi getiriliyor. Demek ki tekbir İslam'ın her şeyine girilmedi. Yani kul bilecek ki en büyük Allah denir O anda kulun gözünden her şey küçümsenecek. Kulun gözünden her şey küçülecek. Her şey böylece. Allah'a verilince. O'dur büyük olan. O'dur kudus sahibi. O azamet sahibi, onun orta şirki yoktur, mülk onundur, egemenlik onundur. O dilemese bir yaprak kımılama düşmez. O dilemese ne bir insan hasta olur, ne ölür, neşe olmaz. Yani şu alemde haçlar bir zerre başıboş değil muhtemelen. Yalnız burada önemli olan tabi alayakînin vardı ya okudum ibarede alayakînin. Yani tebiye getirirken gafletsiz getirmeye çalışmamız gerekiyor tekbiri. Gafletsiz böyle. allah Ekber. Odur ancak büyük olan. Büyük olan. Orta şeylik yok böyle. En büyük odur diye bitirmeniz gerekiyor bu şekilde. Kurban da Muhteremde İslamda biliyorsunuz Hanefi'de de vacitir bu da yerine sözü mekkettir kurban da. Günümüzde kurban artık bir nevi et yönünden et görünme başladı günümüzde muhteremde. Çok kişi ne yapıyor hayvanı kurbanı hayvanı almıyor da et alıyor. Nasıl et alıyor? hemen ben bunu keseceğim. Eten dağıtıcıs parasını vereceğiz. Bu kurban aman müsterihler. Aman şey falan. Kurban ed değildir. Kurban edin değil, müsterihler. Kişi kurbanı hayvan alacak. Canlı hayvan alacak. Yani bir insanın kesir bir büyük koyulması biri kesmiş de normal güzel kesmiş de ama ona lazimdi asya bunu kurban et kendine. Olmaz aman müsterihler. Nedir kurban? Kurban mutlaka canlı hayvan olacak. Pazını yapacak. Bazılar var Müslüman böyle. Bazıları yapabilecek bunu. İste yine yap, bazıları yapar. Hayvanacak. Ve bunun fiyatı belirli olacak. Evetmiş de keseyim de etine böyle para veririm. Eti bir kuruşu kadar, o para veririm vereceğe. O zaman bu et olur mu yani, kurban mutlaka bu şekilde vereceğe. Yani ibadetler bir çapmalı mutlaka. Allah için kurban kesilir. Onun etinin meti mühim değildir. Yani yeter ki kişinin parası helal olsun. Öyle birazdı böyle. Parası kişi helal olsun. Kişi Allah için kestim bunu. Bir de orta kurban kesmede ortada her birinde müsib olması şart. Eğer ortaklardan birinin inancında bir kuşkumuşlu varsa olmamu demler. Çünkü ayetin yani tek can olduğu için. O can bölünürme tek can olduğu Yani dikkat etmeye gerek yok bunlara da. Kurban tabi sahibi çok büyük muhteremler. Yalnız halk arasında bir, şey, bir zam var halk arasında. E kişi beş dakika namazını kılmıyor muhteremler. Belki cumadan cumaya gidiyor. Aklınca bir kurban kesecek de onun için binecek, sırada geçecek. Böyle de boş yağma yakışan muhtemelen efendim. Böyle bir şey yok muhtemelen efendim. Yani senede efendim ben büyük yuk koşalayayım da bir yuk koşalayayım da kuvvetli beni kaldırsın da sadece şeyim onunla beraber. Yok böyle bir şey muhtemelen efendim. Tabi kurban mı var mı? Var. Parası helalsa aldığı için tabii tabi kuşkusuz bir sahibi var muhtemelen efendim. Eğitim verirse şuna buna hediye ve sadaka onun da sahibi ayrı. Alıyor evselam, seyahat-ı muhteremler. Ama sonuçta ancak bir vacip yöne getiriyor. Yıllık bu da Bak, Yıllık böyle şey. Müslüman ne yapıyor? Her gün beş vakit namaz kılıkları ne yapıyor? Yani Allah için bu eşit olur mu ne yapıyor? Bu adayete sığar mı bu böyle? Adayete sığar mı bu böyle? Değerli Müslüman, kışın soğukta yatağının dergideye kalıyor muhtemelen? Hapisini alıyor, kışın namazını kılıyor. E Yazın kısa gecelerde uykusu gelir, yorgun da oluyor. Yazıyı bekliyor. Günde 5 defa. Günde beş defa secdeye varıyor bakın bakın. Bu kadar tecrübe getiriyor. Kırk, namaz kılıyor günde. Kırk tane namaz günde. 40 tane Fatiha okuyor Kırk 40 okuyor galiba. tane rükü var, 40 kıyam var. 80 tane secde yapıyor bir Müslüman Sonra öbür ne yapacak? Sana bir defa hem kurban bir keşek Üzerini, çok boyun üzerine uç bir sırada geçecek muhteremler. <gülüyor> Böyle bir şey yaptı muhteremler. Aziz cemaatimiz haftaya pazara arefi günü oluyor. Arefi'ye geldiği için tabii o gün, arefi olduğu için herkese tabii işi olur o günü. O günün sahibede gelinemez. Onun için haftaya inşallah yapmayalım muhteremler. Birden bağırılmasın da biraz benim tedavi olmam gerekiyor. Rahatsızlığım biraz da yani olmadığı olmaya baktım. İnşallah bana sonra ne günün başlayacağını bilemiyorum şu anda. Nasıl olsa inşallah Selam TV'den altı geçer. O Oradan öğrenirseniz. Allah kahvesinde bayramızı inşallah. Allah'a emanet olun. Fatiha.